Bir mizahçıyla röportaj. Mizahınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Görünürde öfkesiz diyebilirim. Birini kurban seçip onunla ilgili şaka yaparak dışlamayı tercih etmiyorum. Onaylanma arzusuyla politik hiciv yapmak ucuz geliyor. Burası Hollanda değil, Amerika değil. Buradaki insanın reaksiyonları da oradaki gibi değil. Korkunuz hoşgörüsüzlük mü? Ben acımasızca şakalar yaptığımda dayanabilecek mi? Söz gelimi? Kötü komedyenlerle ilgili yıllarca yediniz milleti diye bir şaka yapsam kaç kişi hazmedecek sence? Bir de böyle mizah yok diyorlar. İyi ki yok. En azından iyi ki bende yok. Karikatüristlerle iktidarın sorumluluğu ilişkisine ne diyorsunuz? Bunu hoş görmek mümkün değil. Karikatür yapılır. Muhatabı da bakar ve bu yoruma razı gelir. Ya da bu yorumdan bir ders çıkarır. Ama şöyle bir sorun da görüyorum. Mizah çok tehlikeli bir şey olduğu için evcilleştirme gibi bir de tehlikesi var. Gerçekten çok ciddi bir sorunu sevimli hale getirebilir. Gerçek çözümünden uzaklaştırabilir. Allah korusun gülüp geçebilirsiniz bile. Yani çok ciddi bir soruna gülüp geçebilirsiniz. Siz politik mizahı neden tercih etmiyorsunuz? Ben o mizahı çok kıymetli ve çok sofistike olması gereken daha zor bir şey olduğu için yapmıyorum. O zor. Mahkemeye çıkmak. Başbakanı eleştirirsem başıma bir şey gelir korkusu değil. O iş zordur. O işi çala kalem yaparsan layığıyla olmaz.